Fatiha'dan önce besmele okumak Hanefi mezhebine göre nedir? Sünnettir. Şafii mezhebine göre o Fatiha'dan bir parçadır. Dolayısıyla farz oluyor artık kıraat olarak, evet. onu okumanız gerekiyor. Zaten Hocaefendi besmeleyi çekiyor. Şafii olan eğer açıktan bir kıraat varsa açıktan besmeleyi çekiyor. Açıktan değilse zaten her ikisi de içinden çekiyor. E, kaldı ki biz bir Hanefi mezhebine mensup Hoca Efendi'nin arkasındayız. Hoca Efendi'nin namazı, kendi mezhebine göre sahih olduğu takdirde namazımız otomatikman geçerlidir. Bu kanaat daha ziyade Hanbeli ve Maliki mezhebine göredir ama biz böyle fetva veriyoruz. Yani e, bir Hanefi mezhebine mensup Hoca Efendi'nin arkasına durduğunuzda, onun kıldığı namaz sizin için sahihtir. Bir Hanefi de Şafii imamının arkasında namaz kıldığı takdirde Hoca Efendi kendi mezhebine göre o namazı kılıyor. Dolayısıyla sizin namazınız da sahihtir. Hiç tereddüte mahal olmadan ne yapınız? Cemaate gidiniz, Hoca Efendi'ye uyun ve namazınızı kılın.